Ey kanlarla yücelen yeşil tevhid, Uğruna can veriyor binlerce şehit, Gencecik yavruları gönderiyor analar, Mezarlıkta yer yok, bozulsun artık bağlar. Önce dikirle başladı bu yüce savaş, Hüseyin'le anlaşıldı yavaş yavaş, Sahiplerini buldu put kıran balyozlar, İbrahim'i bir metotla kurtulacak mazlumlar. Tokat yiyince uyandığı Bosna halkı, Cezayir'den fısıldandığı ölümsüz şarkı, Çeçenler haykırdı sanki Şamil dirildi. Ta Kafkasya'dan şehitler müjdelendi. Zalimlere haber ver, sonları yakındır. Direnişe az kaldı, devir mazlumlarındır. Sivrisin tüm dişlerim, kafire yeminim var. Özledim seni kardeşim, dünya bana da. Ölümlere kucak açtık, acep sıra kimindir? Ebedi saadet, şehadet de gizlidir. Eğer ki sen ölüme çare istiyorsan, asla ölmezsin Allah için vurulursan. Bu bizimdir, kaçın ey kafirler! Devir İslam devridir, bitecek zulümler! Gerçek, Gerçek otorite sahibi müjdeliyor kâfir'i sabırsızlıkla bekliyor onları cehennem ateşi.